Uzun zamandır görmediği, hep sevdiği saydığı Stepan Nikiforovic'in düşüncelerini değiştirmek istemişti canı. Nedense gerici sayardı eski amirini, büyük bir heyecanla saldırmıştı ona. Stepan Nikiforovich hemen hemen hiç itiraz etmiyor, konuya ilgi duymasına karşın dudaklarında kurnaz bir gülümsemeyle onu dinliyordu. İvan İlyet coşmuştu, başlayacağını umduğu tartışmanın heyecanıyla gerektiğinden daha sık uzanıyordu kadehine.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 Ya, öyle mi diye geçirdiği içinden basit bir işten niye anlayamadıysanız sizin dediğiniz gibi olsun bakalım. Aşırı bir rahatlıkla elini Stefan Nikiforoviçe uzattı. Antrede Ivaniliç pahalı cinsten kürkünü giyerken nedense Semyon Ivanoviç eski kürkünü görmezlikten gelmeye çalıştı. Merdivenlerden birlikte inmeye başladılar. Ivaniliç sesi çıkmayan Semyon Ivanoviçe "Bizim ihtiyar alındı galiba." dedi iki durgun, soğuk bir tavırla karşılık verdi. "Yo, neden alınsın?" Ivaniliç yüzsüz diye geçirdiği içinden avluya indiler. Semyon Ivanoviç'e kula bir kısrak koşulu kızağını getirdiler. Arabasının kapının önünde göremeyen Ivaniliç yüksek sesle "Hay kör şeytan!" dedi. "Trifon hangi cehennemin dibine götürdü arabamı?" O yana bu yana baktılar, araba yoktu. Stepan Nikiforoviç'in kapıcısı Trifon'un nereye gittiğini bilmiyordu.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 ''Onların çekingenliği de geçer böylece.'' ''Geline şakadan bir şeyler daha söylerim.'' Hmm, söz gelişi şöyle derim.'' ''Bir daha tam dokuz ay sonra vaftiz babası olarak geleceğim.'' ''Hehe, yüzde yüz doğurur dokuz ay sonra.'' ''İşleri güçleri çocuk yapmaktır çünkü.'' ''Ben böyle söyleyince herkes kahkahayı basar.'' ''Gelin kulaklarına kadar kızarır.'' ''Alnından iştenlikle öperim.'' ''Mutluluklar dilerim ona.''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 o zamana kadar ben de yükseleceğim kuşkusuz. Düğünlerine onur verdiğini, onlarla içki içtiğini. Evet, ezilmiş toplumda küçük düşürülmüş bir insanı ruhsal yönden yükseltiyorum ben. Benliğini kazandırıyorum ona. Aylığı 10 ruble olan bir insan. Adım böyle 5-10 olaya karışsa herkes tanır beni. Herkesin kalbinde bir yerim olur. Bu ünün sonu neye varır? Orasını Tanrı bilir artık.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 Birisi kulakları tırmalayan ince bir sesle bağırıyordu. ''Hey! Pseldonimovcuğum!'' İvan İlyich'in ayağının altında yer yapışkandı. Erimiş mum dökülmüş olmalıydı. Pek küçük sayılamayacak salonda yaklaşık 30 konuk vardı. Bir dakika sonra bitti kadril. Tam o anda da Ivan İlyich'in sokakta hayalini kurduğu şey gerçekleşti. Konukların henüz soluk almaya, yüzlerindeki teri silmeye fırsat bulamayan dans edenlerin arasında bir fiskostur başladı.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 Gerçekten de Piseldonimov şimdi ikinci değil üçüncü adam olmuştu. Öyküsünü şimdi doğrudan masa şefine, gerekirse ahbaplıkları, yakın bir ahbaplıkları varmış gibi davranarak anlatabilirdi. Pisaldonimov da minnet duygusundan titreyerek bir kenarda dururdu. Böylece Ilya İlgiç pek Peksenli benli de olmamış olurdu onunla. Öte yandan öyküyü anlatmak zorunluluğu vardı. Ivan Ilgiç hissediyordu bunu.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 Bütün Petersburg yakasına balo veriyorsun demek ha? Piseldinomov. <gülüyor> Akim Petrovich de güldü. <gülüyor> evet efendim. Konuklar oldukları yerde gene kıpırdadılar. Ama kötü olan Piseldinomov'un bir kez daha öne eğilerek selam vermesine karşın odun gibi hala gülümsememesiydi. Ivanilich aptal galiba bu adam diye geçirdiği içinden. Eşek bir gülümsese işler yoluna girecek. Sabırsızlıktan kuduracak gibi oluyordu Ivanilich.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 Ivanilich Piseldonimov'a sordu. "Bak ne diyeceğim Piseldonimov. Adın, baba adın neydi senin?" Beriki denetimdeymiş gibi gözlerini dört açarak "Porfiri Petrov Excellence" diye karşılık verdi. "Karınla tanıştır beni Porfiri Petrovich. Yanına götür beni." Ben Ivanilich kalkacak gibi hafiften doğruldu ama Piseldonimov onun kalkmasına fırsat vermeden öteki odaya koştu.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 Boynu incecikti, zayıftı, kemikleri gözüküyordu. Generalin selamına karşılık veremedi. İvan İlgiç, yalnızca Pseldonimov'a söylüyormuş gibi ama geline işittirmek için özellikle yüksek sesle ''Doğrusu karın çok güzel'' dedi. Gel gelelim Pseldonimov bu kez de bir şey söylemedi. Artık öne eğilerek selam bile vermiyordu. İvan e, onun bakışlarında saklamaya çalıştığı soğuk bir şey bile var gibi geldi.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 Ciddi, hatta elemli bakıyordu. General, müthiş nefret etmeye başlamıştı ondan. Şu insan azmanının da işi ne burada? Subaya bakıyordu. Hurra diye bağırmaya hazırlanıyorlar sanki. Çekip gitse ya yanımdan. Donimov'un annesi masa şefine döndü. ''Siz de içip kutlayın Akin Petrovich dedi. ''Amirisiniz onun. Bir anne olarak yalvarıyorum size. Oğlumu kollayın biraz. Bundan böyle hiç unutmayın bizi Akin Petrovich. İyi bir insansınız siz.''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 ''Evet, söyler misin porfili?'' diye başladı. ''Hep sormak isterdim sana.'' ''Niçin pseudonimov değil de pseudonimov diyorlar sana?'' ''Aslında pseudonimov'dur sanırım soyadın.'' Piseldonimov ''Kesin bir şey söyleyemeyeceğim ekselans.'' diye karşılık verdi. Akin Petrovich karıştı söze. ''Belki de babası göreve girerken deftere yanlışlıkla Piseldonimov yazmışlardır. Soyadı da öyle kalmıştır. Olur böyle şeyler efendim.''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 Kendini göstermek için deminden beri fırsat kollayan uzun boylu subay gürledi. Numere de öyle excelans. Ne demekmiş numere? Numara yerine numere diyorlar excelans. Aa evet numere. Numara yerine numere. Doğru doğru. <gülüyor> İvan Ilyich, subayın sözüne gülmek zorunda kalmıştı. Subay kravatını düzeltti. Goleveshka'nın yazarı karıştı söze. Sonra onundan diyorlar.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 Gelin hemen fırladığı yerinden kafesten kurtulmuş bir kuş gibi subayla el ele kadril oynayanların yanına koştu. Aralarına karıştı. Subay genelden özür bile dilememişti. Gelinse ondan kurtulduğuna sevinmiş gibi yüzüne bile bakmamıştı. Ivaniliç, suçu yok kadıncağızın diye geçirdiği içinden görgü kurallarından habersiz Piseldonimova döndü. Hmm, sıkılma porfiri belki bir işim vardır. Sıkılma lütfen. İçinden ekledi. Nöbet tutuyor sanki başımda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 Sözcüklerin üzerine basa basa ''Ben burada'' diye başladı. Doğrusu buraya nasıl söylemeli bir rastlantı sonucu geldim. Konuşurken arada bir duruyordu. Belki bazı kimseler benim böyle bir toplantıda bulunmamın ayıp olduğunu düşünür. Akim Petroviç onu ürkek bir merakla dinliyordu. İvan İlyiç konuşmasını sürdürdü. ''Ama sanırım siz anlarsınız neden burada olduğumu. Elbette şarap içmeye gelmedim.'' <gülüyor>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 Aceleyle kadehinden bir yudum daha aldı. Akim Petrovic de kurtuluşu bundaymış gibi hemen şişeyi kaptı. Ekselansının kadehini gene silme doldurdu. İvan Ilyich, zavallı Akim Petrovic'e sert sert bakarak ''Sana az kaldı'' diye geçirdi içinden. Beriki, generalin bu sert bakışını görünce ağzını ne olursa olsun aşmamaya, başını önünden kaldırmamaya karar verdi. İki dakika karşılıklı böyle oturdular. Akim Petrovic için yıllar sürmüştü sanki bu iki dakika.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 Bir şeylerin olacağını haber veriyordu sanki. Ivaniliç'in odada olduğunu onlar da unutmuşa benziyorlardı. Bir şey olunca önce Ivaniliç basıyordu kahkahayı. Bir ara alkışlamaya bile başlamıştı. Hakim Petrovich saygıyla kıkk kık gülüyordu. Neşeli olduğu belliydi. Ne var ki ekselansının yüreğine yavaş yavaş yeni bir kuşkunun sindiğinin farkında değildi. Ivaniliç kadril bitince önünden geçen tıp öğrencisine iltifat etmek zorunda kalmıştı.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 Subayın bile niyeti bozuktu. Ama en büyük tehlike Golebeşka'nın yazarıydı. Sandalyeye öyle yayılmış, öyle kibirli, mağrur konuşuyordu ki orada en büyük kendisiydi sanki. Golebeşka'da topu topu dört şiiri çıkınca kendini liberal sanan bu gençle hiç kimse ilgilenmemesine karşın onu sevmedikleri bile belliydi. Ivan önüne bir parça ekmek düştüğünde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 Sabreden derviş muradına ermiş. Tanımasına tanıyordu onu ama kadının orada başucunda ne işi olduğuna bir türlü akıl erdiremiyordu. İğrenç hayaller geliyordu gözünün önüne. En sık Semyon Ivanoviç'i görüyordu hayalinde. Ne var ki biraz dikkatli bakınca onun Semyon Ivanoviç değil de Pisaldonimov'un burnu olduğunu fark ediyordu. Sert tavırlı sanatçıyı da, subayı da, çenesi bağlı yaşlı kadını da görür gibi oluyordu. En çok ilgisini çeken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 Bir de dilekçe var efendim dedi. Memur Piseldonimov başka bir yere atanmasını istiyor. Excellen Semyon Ivanovich Spilenko kendi dairesinde bir görev verecekmiş ona. Sizden izin istiyor. Ivanilic oraya geçiyor demek dedi. Üzerinden büyük bir yüküm kalktığını hissetmişti. Hakim Petrovic'e baktı. O anda karşılaştı bakışları. Ivanilic bana sorulacak olursa ben onaylarım diye karşılık verdi. Akim Petrovic'in hemen sıvuşmak istediği belliydi. Ama Ivanilich sevincinden ansızın her şeyi açık konuşmaya karar verdi. Gene duygulanmıştı sanki. İçten anlamlı bakışını Akim Petrovic'in gözlerinin içine dikti. "Söyleyin ona," dedi. "Söyleyin Piseldonimova. Kötülüğünü istemem onun. Evet istemem. Olanları unutmaya bile hazırım. Hepsini. Hepsini." Ama Ivanilich Akim Petrovic'in yüzüne bakınca şaşırdı bir Yarı Yarıda kesti sözünü.